Ölüden altıncı mektup. Dostlarım, sağlığımda dilime gelen doğru sözleri ağzımda biraz tutar, dokuz boğum gırtlaktan tekrar geri yutardım. Sanki dokuz düğüme dokuz da ben atardım. Kovulmak korkusuyla gece tedirgin yatar, dokuz köyün muhtarını alkışlarla dem tutar. Nabza göre türlü türlü şerbet yapar satardım. Ama gelin görün ki artık beni üzmüyor ne sicille oynayan müessese amiri ne de her gün kırılan onurların tamiri. Ne patronun çatık kaşı, ne aybaşı, ne yılbaşı, ne emekli maaşı. Ne terfi, ne kartvizit, ne de koltuk savaşı. Şimdi benim her şeyim, bir garip mezar taşı ama belki onu da bir gün biri kıracak bir temel atmak için iki kazma vuracak üzerime beş katlı bir apartman kuracak varsın olsun dostlarım burada biz ölüler bunlara hiç aldırmaz rahat yatağımızdan başımızı kaldırmaz ve hele sizler gibi taş sopa saldırmayız ne var ki ölüleri ben de yanlış tanırdım. Sağlığımda ne zaman süslü bir mezar görsem, sahibini kıskanır, onu mutlu sanırdım. Oysa geldim gördüm ki dünyadaki hesaplar buraya pek uymuyor. Buradaki görevliler süslü püslü şeylere asla ilgi duymuyor. Gümrük işlemlerinde kefen hariç hiçbir şeyi şahsi eşya saymıyor. Dostlarım, hani bizim mahallede bir topal tahsin vardı, kısmeti biraz dardı. Karda, kışta kendine kuytu saçaklar bulur, altlarında yatardı. Bizler her sabah onu görür ama görmezdik. Ona gariban diye selam bile vermezdik. Cenazesi bir sabah sessizce defnedilmiş, birkaç kürek toprakla işi bitirilmişti. Geçenlerde burada bir gördüm ki Tahsin'i, Yetmiş huri kuşatmış tahtının çevresini, Şaşırdım birdenbire, Dedim Tahsin ne iştir, Saçaktan sultanlığa bu nasıl yükseliştir, Tahsin şöyle bir baktı yüzüme derin derin, Dedi dünyada körmüş senin gönül gözlerin, Sanma ki ben aslında topal bir garibandım, yalnız burada değil dünyada da sultandım. Duydunuz ya dostlarım. Demek ki biz her şeyi öylesine görmüşüz. Birer bakar körmüşüz. İsterseniz bunlardan payınız varsa alın. Şimdilik hoşça kalın.